Bazen ufkun ta orada parıldayan gölgeler görürsünüz. Bulut mu bunlar? Alçaktan seyreder. Sık sık renklerini, biçimlerini değiştirirler. Şu anda, evet, tıpkı mor dağlara benziyorlar. Ama gökyüzünde ufkun biraz daha yukarısında. Ve şimdi herkesin seçebileceği bir açıklıkla bir fıstık çamı korusu işte. Ama havada asılı duran bir fıstık çamı korusu bu. Ve sonunda biraz daha alçalıp da parıldayarak çağıran sularında dağları, ağaçları yansıtan göllere, akarsulara dönüştükleri zaman, birden bu görüntülerin ne olduğunu kavrarsınız. Yolcuları boş, bomboş ümitlere, yanlış yollara sürükleyen serap ve farkında olmadan eğerde asılı su tulumuna gider eliniz. Ve çölde tehlikelerle dolu nice geceler vardır. Kabileler arasında savaş dağ olduğu günlerde yolcular belayı üzerlerine çekmemek için konaklama yerlerinde geceleri ateş yakmazlar. Silahları dizleri arasında bütün gece tetikte bekleyip dururlar. Ve barış günlerinde yalnız başına uzun süren bir yolculuktan sonra bir kervana akşamın alaca karanlığında kamp ateşlerinin başında konuşan ciddi yanık yüzlü adamlara rastlarsanız hayatın yalan ve büyük yanlarından söz ederler. Hayat ve ölümden, açlıktan ve doygunluktan konuşurlar, onurdan, aşktan ve kinden, bedenin tutkularından, tutkuların yatıştırılmasından, cenklerden, vuruşmalardan ve bahçelerden, uzaktaki köyden yetişip ürün veren hurma korularından konuşurlar. Ve bütün bu konuşmalarda boşboğazlığın izine bile rastlayamazsınız. Çölde gevezeliğe yer yoktur çünkü. Ve dilinizin kupkuru bir tahta parçası gibi damağınıza yapıştığı susuzluk günlerinde, içinizde hayatın çağrısını duyarsınız. Ufukta hiçbir kurtuluş umudu görünmez. Sadece yakıp kavuran samyeli ve çevrenizde dönüp duran kum. Ve yine de gün gelir, bir bedevi çadırında misafir olursunuz. Konak sahipleri size bir tas dolusu süt getirirler. Nice sağanaklardan sonra, bozkırların ve kum tepeciklerinin bir bahçe gibi yeşerdiği bir bahar başlangıcında, semiz develerden alınan süttür bu. Çadırın berisinde, açıkta yaktıkları ateş üzerinde, sizin onurunuza kesilen koyunu pişiren kadınların kahkahalarını işitirsiniz. Güneş, kızıl bir metal gibi tepelerin ardında kaybolur. Geceleri yıldızlı gök, dünyanın her yerinden daha yüksektir burada. Yıldızların altında derin ve düşsüz bir kuyu, serin ve kurşuni şafak. Kış geceleri soğuktur, Isırıcı rüzgârlar, ısınmak için çevresine çömeldiğiniz kamp ateşini döver durur. Yazın yakıcı günlerinde yüzünüzü dağılayıp kör eden rüzgara karşı küfiye de sarılı, bir beşik gibi sallanan devenizin üzerinde bitmek bilmeyen saatler boyunca çölde yol alırken, duyularınızı tatlı bir uyuşukluk kaplar. Öğlen sıcağında yırtıcı bir kuş daireler çizer tepenizde. Kum tepeleriyle, sessizliği, ıssızlığıyla günün öğleden sonrası da kayıp gidiyor üzerimizden. Neden sonra ıssızlığı yolumuza çıkan bir bedevi kafilesi bozuyor? Hecin develeri üzerinde dört beş adam ve iki kadın, sırtına bir çadır dengi, tencereler ve göçebe hayatının öteki gereçleri yüklenmiş bir yük devesi, Ve her devenin üzerine tünemiş birkaç çocuk. Bize doğru yaklaşırken, develerinin dizginlerini çekiyorlar. ''Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah'' diye karşılık veriyoruz. ''Yolculuk nereye?'' ''Teyma'ya gidiyoruz inşallah.'' ''Peki nereden geliyorsunuz?'' ''Kasr Ateymi'nden kardeşler'' diyorum. Sonra bir sessizlik oluyor. İçlerinden asık yüzlü, sivri, siyah sakallı, zayıf ve yaşlıca olanın kafilenin reisi olduğu belli. Adamın zeyde atlayarak benim üzerimde dikilip kalan bakışlarında şüphe okunuyor. Bu geçit vermez çölde, nereden çıktığı belli olmayan beyaz tenli bir yabancıydım ona göre. İngiliz yönetimi altındaki Irak'tan geldiğini söyleyen bir yabancı. Arap topraklarına gizlice girmiş bir dinsiz de olabilirdim pekala Ötekiler, isteksiz isteksiz çevremizde toplanıp yaşlı adamın konuşmasını beklerken, beri ki ne söyleyeceğini bilmezcesine eğerinin başıyla oynuyor. Sonunda, sessizliği daha fazla sürdüremeyeceğini anlamış gibi soruyor. Hangi Araplardansınız? Bununla hangi kabileden, hangi bölgeden olduğumuzu öğrenmek istiyor. Fakat daha ben cevap vermeye kalmadan, yüzü beni hatırlamış olduğunu belirten ani bir gülümsemeyle aydınlanıyor. O, oh, evet, şimdi hatırladım. Abdülaziz'in yanında görmüştüm sizi. Ama yıllar oldu tabii, dört uzun yıl geçti. Ve bana Riyad'da, kralın sarayında kaldığım günleri hatırlatarak, dostça elini uzatıyor. İbn-i Suğuda, kabilesinin saygılarını bildirmeye gelen bir şammar kabile reisinin gelmişti oraya. Bedeviler, kralı ilk ismiyle, onurlandırıcı başka bir sıfata gerek duymadan, teklifsizce, sadece Abdülaziz diyerek çağırırlar. Çünkü onlar özgür insanlık anlayışlarıyla kralı sadece bir insan olarak görürler. Onurlu bir insan olarak tabii. Ama bir çör insanı kadar. Ve böylece bir süre eski günleri ortak tanıdıkları anlıyoruz. riyattan söz ediyoruz. Her gün kralın cömertliğinden yararlanan binlerce komutandan, konuklara ayrılırken verilen armağanlardan, bir avuç gümüş paradan ya da Bir abadan tutun da, kralın kabile reislerine cömertçe dağıttığı altın liralarla dolu keselere, atlara, develere varan armağanlardan. Fakat kralın cömertliği, kesesinin cömertliğinden çok kalbinin cömertliğiyle ilgili. İnsanları onun çevresinde toplayan, ona bağlayan yanı, belki de her şeyden çok sıcakkanlıdı, duygusal yakınlığıydı. Benim için de böyle olmuştu. Arabistan'da geçirdiğim yıllar boyunca İbni Suud'un dostluğunu tatlı, ılık bir parıltı olarak hep hissetmişimdir içimde. O bir kral ve bense sadece bir gazeteciydim. Yine de beni her zaman dostu olarak kabul etti. Ben de onu dostum olarak görüyordum. Sadece ülkesinde yaşadığım yıllar bana gösterdiği yakın dostluktan ötürü değil. Çünkü aynı dostluğu başka pek çok kimseye gösteriyordu. Onu dostum olarak görüyordum. Çünkü o... Başkalarına kesesinin ağzını açarken, gün geliyor bana en mahrem düşüncelerini, kalbini açıyordu. Ona dostum diye hitap etmekten hoşlanıyordum. Çünkü bütün hatalarına rağmen, ki pek de az hatası yoktu, iyi bir insandı o. Ona sadece iyi yürekli demek doğru olmaz. Çünkü iyi yüreklilik bazen ucuz bir şeydir. Aradığınız bütün özelliklere sahip şam yapısı, eski bir kılıç için nasıl ki hayranlıkla bu iyi bir silah dersiniz, İşte ben de İbni Suud'u bu anlamda iyi bir insan olarak görüyorum. O, her zaman kendine özgü, kendi yolunu izleyen bir insandı. Eylemlerinde sık sık hataya düşmüşse, bu, onun kendinden başkası olmamak yolunda gösterdiği çaba yüzündendir. Kral Abdulaziz İbni Suud'la ilk karşılaşmamız, 1927 yılı başlarında, benim İslam'a girişimden birkaç ay sonra Mekke'de gerçekleşti. Mekke'ye yaptığım ilk hac ziyaretinde, Bana eşlik eden karımın beklenmedik ölümü beni acıya boğmuş, insanlardan uzaklaştırmıştı. O günler ümitsizce içine düştüğüm yalnızlık ve geisten kurtarmaya çalışıyordum kendimi. Zamanımın büyük bir kısmını odamda geçiriyor, pek az kişiyle görüşüyordum. Bu arada krala yapmam gereken geleneksel nezaket ziyaretinden de haftalardır kaçınıyordum. Derken bir gün İbni Suud'un yabancı konuklarından birisine yaptığım ziyaret sırasında, Bu yabancı, yanlış hatırlamıyorsam, Endonezyalı Hacı Agos Salim'di. Adımın, bizzat kralın emriyle onun konuklar listesine alındığını öğrendim. Anlaşılan kral, içime kapanışımın nedenini öğrenmiş ve bunu sessiz bir anlayışla karşılamıştı. Böylece, konuk sahibinin yüzünü henüz hiç görmemiş bir konuk olarak, Mekke'nin güney ucunda, Yemen yolu üzerindeki kayalık geçidin yan tarafında bulunan görkemli bir eve taşındım. Evin terasından şehrin büyük bir bölümünü görebiliyordum. Büyük caminin minarelerini, damları, beyaz tuğladan örülmüş trabzanlarla çevrili beyaz kübik evleri ve akıcı bir metal gibi parlayan gökyüzüyle kubbelenmiş Ölü Sahra'nın tepelerini. Eğer bir tesadüf eseri kralın ikinci oğlu Emir Faysal'la Mescid-i Haram'ın kemerleri altındaki bir kütüphanede karşılaşmamış olsaydık, krala yapacağım ziyareti bir süre daha erteleyebilirdim. Arapça, Türkçe, Farsça kitaplarla çevrili bu uzun, daracık salonda oturmak bir zevkti. Sükunet ve loşluğu içimi huzurla dolduruyordu. Ama bu alışılmış sükunet, günlerden bir gün, silahlı muhafızların öncülük ettiği bir grup insanın fısıldaşarak içeri girmesiyle bozuldu. Bu gelen, mahiyetiyle birlikte Kabe'ye giderken kütüphaneye uğrayan Emir Faysal'dı. İnce yapılı, uzun boyluydu, ağır başlılığı, Sakalsız yüzüne rağmen, onu yaşından daha olgun gösteriyordu. 22 yaşındaydı o zaman. İki yıl önce babası ülkeyi ele geçirince, gençliğine rağmen, kendisine Hicaz valiliği gibi önemli bir görev verilmişti. Büyük kardeşi Veliahd Prens Suud, Necd valisiydi o zaman. Kral, yılın yarısını Hicaz'ın bahşehri Mekke'de, diğer yarısını da Necid'in merkezi olan Riyad'da geçiriyordu. Kütüphane görevlisi, Kendisiyle bir süreden beri dostluk kurduğum Mekkeli genç bilgin prense takdim etti beni. Prens elimi sıktı ve ben saygıyla başımı öne eğdiğimde parmaklarıyla hafifçe başıma dokunarak beni doğrulturken yüzü sıcak bir tebessümle aydınlanıverdi. Biz Necidliler insanların önünde eğilmeyi gerekli bulmayız. İnsan yalnız Allah'ın önünde eğilmelidir. Müşfik, dalgın ve biraz içine kapanık ve çekingen görünüyordu. Tanışmamızı izleyen yıllar, bu ilk izlenimlerin doğruluğunu gösterdi. Soylu tavırları yapmacık değildi. İçten gelen bir incelik taşıyordu. O gün kütüphanede onunla konuşurken, birden böyle bir kişinin babasıyla tanışmak için güçlü bir istek duydum içimde. Kral sizi görmekten mutlu olacaktır, dedi Emir Faysal. Neden ondan kaçıyorsunuz?